Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Bugünkü Açık Bilinç'te dostumuz, programcı arkadaşımız Uğur Çıkıkçılığı ile ne konuşacağız? Geriatrik yaşlılık, depresyonu mu? Evet, yaşlılıktan bahsedeceğiz. E, Uğur hoş geldin öncelikle. Merhaba hoş bulduk. Merhabalar herkese. Merhaba. Hoş geldin. Ur e, işte açık şemsiye programından bilenlerde olabilir. Wakayınamede de konuk olmuştu. Wakayınamede e, konuk olduğunda Artvin Devlet Hastanesinde görevliydi. Şimdi Almanya'da Otto von Gierke Üniversitesi'nde e, Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezinde e, görevli. E, bu programa da Almanya'dan e, bağlanarak e, katılıyor. Ben kendisini tanıtıp sonra konuya gireyim. E, psikiyatrist ve psikoterapist uğur çıkıkçılığı İstanbul Tıp Fakültesi anatomi ve nöroloji ana bilim dallarında çalıştıktan sonra aynı fakültenin psikiyatri ana bilim dalında uzmanlık e, yapıyor. E, bir süre İstanbul Tıp Fakültesi, ist, pardon Türkiye Psikiyatri Derneği nörobilim çalışma biriminin e, koordinatörlüğünü yapıyor önceki dönem. E, şu anda Almanya'da dediğim gibi nöropsikiyatri, yaşlılık psikiyatrisi, psikotravmatoloji ve dinamik psikoterapiler üzerine çalışıyor. E, biz şimdi bu yılın başından itibaren hatta geçen yılın sonundan itibaren zaman ve zamanın geçişi konusunda e, konuşuyoruz malum. E, işte zaman geçtikçe biz de yaşlanıyoruz. Yaşlandıkça ortalığa ee, Alzheimer hastalığı gibi bir takım hastalıklar çıkıyor filan onlardan hep bahsettik. Ee, fakat e, bu tür hastalıklardan e, çekmesek bile e, yaşlılığın getirdiği bir değişiklik e, oluyor sonuç itibariyle bedenlerimizde de hayatlarımızda da. E, Uğur Çıkıkçı'nın da üstünde çalıştık konulardan birisi bu. Tabi burada pek çok ilginç soru var. Yani Kimleri yaşlı kategorisine koyacağız? Belli bir yaştan itibaren mi? İşte şunlar genç, bunlar yaşlı diye sınıflayacağız. Ee, yaşlanmayla depresyonun ya da başka e, hastalıkların alakası nedir? Bu işin e, kültürler arası e, bir tarafı var mıdır? Falan, bütün bunları konuşmak üzere. Uğur ben e, girişi yapmak üzere sözü sana bıraktım. Teşekkür ederim. Öncelikle davet iştim ve sizlerle bir arada olmak zaten. çok güzel. Yani giriş için de teşekkürler ama belki küçük bir bilgilendirme de yapabilirim. Hani benim bir şiddet mağduru olmam sebebiyle belli bir adli süreçte başlamıştı. Hani Vakainameyi tamamlamak açısından da söyleyeyim. Yani üzülerek söylemek gerekiyor ki yani beklediğimiz gibi oldu. Bir cezasızlıklı dava sonuçlandı. Cezanın açıklanmasının ertelemesi aslında pratik olarak cezasızlık demek yani böylelikle, iş yani sağlık şiddetin mağduriyeti hekimler açısından da hani bir vaka daha artmış oldu. Üst mahkemeye taşıdık ama mevcut şartlarda çok bir beklentim var mı Kesinlikle olarak da açıkçası çok da büyük bir beklenti yazık ki yok. Evet, çok haklısın. Ben de yani o konuyu uzun boylu söylemedim ama en azından şunu ekleyeyim, bu olaydan sonra sen işte Artvin'den ayrıldın, Almanya'ya gittin. Artwin ve Artwinliler kaybetti. Ee, sana işte şiddet uygulamaya çalışan kişi Artwin'deki hayatını sürdürüyor. Sen Almanya'da e, şimdi doktor olarak çalışmalarını sürdürüyorsun. Yani e, çok yazık diyebileceğim e, bir e, olayın ama pek çok örneğinden yalnızca bir tanesi e, işte böyle bunu da tabii söylemek lazım. Evet aslında konuşacak çok, çok şey var ama biz e, konumuza bakalım isterseniz. E, evet hani bahsettiğiniz gibi ben de yaşlı psikiyatris ve özellikle son dönemde yaşlı depresyonu üzerine çalışıyorum. E, şimdi son dönemdeki e, yaptığım hani konuşmalarda da aslında burada da e, olan son konuşmalarda da biraz istatistiklerle... E, bir açılım getirmeye çalışıyorum konuşmaya. Yani tamam bir bazı yoğunlukla biraz sıkıcı olabiliyor ama belli şeylerin altına çizmek ve bir o ünlem işaretini koymak açısından önemli. Şimdi burada da biraz TÜİK verilerinden de biraz bahset böyle devam edeceğim konuşmaya. Mart ayında aslında yeni geçtiğimiz senenin verileri yayınlanacak ama biz yine bir önceki senenin verilerinden konuşalım. Çünkü aslında yayınlanacak verilerde biraz daha yaşlandığımızı göreceğiz. Şimdi... 2021 yılındaki istatistiklerde nüfus Türkiye'de 8 milyon bin 124 kişi idi ve bu da toplumun yüzde 9.7'sinde tekabül eden bir sayı yüzde bir nüfus son erkek oluştururken yüzde55 bu istatistiğin kadınlar tarafından oluşturuyor ki yani kadınlarda yaşam bir tanesi biraz daha yüksek olduğunu düşünürsek de bu veriyi doğru diyor 2025 yılında %11'e ulaşacak bu sayı niye önemli birazdan söyleyeceğim. 2080 yılında öngörülerde %25 yani her 4 kişiden birinin Türkiye'de yaşlandığını, yaşlanacağını söyleyebiliriz. Şimdi %11 niye önemli şöyle %10'u geçmesi yani genel nüfusun içindeki oranın %10'u geçmesi durumunda nüfusun yaşlı bir nüfusu olduğunu söyleyebiliyoruz ki bunu Avrupa bir sürede zaten bunun üzerine kafayı yorup politikalar üretmekle meşgul ama biz de en azından burada altını çizmeyi düşündüğüm noktadan biri de bu çok da bir şey somut anlamda yapılmıyor. Ee, yaşlık bağımlılık oranı %14.3. Bence bu önemli istatistiklerden de biri. Çünkü 100 kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden bir e, istatistik bu. Yine 2080'e gelecek projeksiyonlarında %43. Yani neredeyse bir yaşlığı iki kişinin bakıcı bir e, durum ortaya çıkacak ki bu da çok önemli sosyal ekonomik açıdan da ve 1 milyon 500 küsur bin yaşlı tek başına yaşıyor. Bu tek başına yaşamak da birazdan da bahsedeceğim depresif bozukluklar açısından da duygudurumuz açısından da önem teşkil ediyor. Ee, %56'ı e, memnun olduğunu söylüyor yaşlılarımızın. Bu da sebep olarak aileyi gösteriyorlar. Peki şimdi yaşlı diyoruz ama yaşlılık tanımı ne? Ee, genelde bilimsel kaynaklara bakıldığı zaman bir 65 yaş sınırı vardır. Bu da 1916 yılında e, Amerika Beloruslu bir bilim insanı Isaac Rubinoff'un e, getirdiği bir e, öneri aslında bu yaş aralığından sonra rahatsızlıkların, ölümlerin, hastaların bir pik yapma, arttığını e, öngörüyordu ki aslında bakarsanız o dönem yaşam beklentisinde şey tutarlı bir öngörü olduğunu söyleyebiliriz bu 65 yaşın. Ki günümüzde de çok e, aylıklı sınıflamaları da var. 60'tan başlatan, 65'ten başlatan e, e, durumlar da var. Ama genelde genç yaşlı, mesela, orta yaşlı ve yaşlı yaşlı şeklinde. Mesela 65, 74, 75, 84 ve 85 üstü gibi bir istatistye bölünüyor bu grup ama dediğim gibi 60'tan başladık de bu kesenler de var tabi şimdi 65 yaş diyoruz ama bu dünyanın genelinde de taraftan da böyle olmadığını biliyoruz Birleşmiş Milletler ve Amerikan Ulusal Yaşlılık Enstitüsü'nün bir araştırması gibi yılların başında gösteriyordu ki, ki şimdi de öyle son dönemde ne Birleşmiş Milletler, çalışan bir arkadaşımla konuşmuştum Sierra Leone'da Yaş ortalamasının 55 ve Sahra Altı Afrika'da 50-60 arasında e, yaşam beklentisinin olduğu ülkelerde de bu 65 yaş sınır ya da yaşlılık sınırının daha e, aşağı çekilmesinin uygun olduğunu e, söylüyorlar. E, Avrupa iskini çok bir şey, bilmeyeceğim. bir şey mi? Park sözünü kesme mer. Yani. Dünyada da Türkiye'de de nüfus genel olarak giderek yaşlanıyor diye anlıyorum bu söylediklerinden. Evet. E, hani bir süre sonra işte yaşlıların oranı daha da artmış olacak, neredeyse evreye yakın olacak filan e, belki yüzyılın sonunda. Bu niye böyle yani bu kaçınılmaz bir şey mi ve bu gidiş şeyi mi gösteriyor? Bir noktada yaşlılar çoğunluğu oluşturacak bütün dünya genelinde işte e, belki insan türünün so so so sonu da böyle geliyor olabilir mi? Ya tabii sonu için çok ıı, katartik bir ıı, mürday bir şey öneri oldu ama bu bir ya, kaçınılmaz bir şey. Çünkü ıı, nüfus piramidine baktığınız zaman belli bir genç nüfusa sahip ıı, ülkelerin belli bir süre sorumların yaşlanmasıyla bu tersine dönüp yaş nüfusun artacağını öngöre, öngörebiliyoruz. Ve bir yerden sonra da belli platodu çizebiliyor çünkü belli bir süre. Iı, biraz da kaçınılmaz bir şey bu aslında. Evet. Peki, devam. Pardon, sözünü kestim. Şimdi hani yaşlılık kavramı birçok şey açısından açıklayabiliriz. Şimdi kalısal bir yapının tabii etkisiyle, dış faktörlerinde katkısıyla bir hücresel düzeyden başlayarak böyle sisteme yayılan bir işlev azalması aslında. Bunda birçok tanımlaması var. Genetik tamir mekanizmalarından tutun. Telomer, telomer aktivitesine mitokondriyal disfonksiyondan epigenetik ve kök hücre sorunlarına kadar oldukça e, sayılı bir açıklama getirebiliriz. Şimdi burada biraz de bir göz kırpmak da istiyorum. E, Freud'un sorumaya yazdığı bir mektup var. E, orada e, bütüncül fonksiyonel bir organik yapıdan kaynağını oluşturan inorganik yapıya dönüşüm süreci olarak tanımlıyor. E, hani, insanın da doğumundan ölüme kadar da sürekli aslında bakarsanız da yaşlanan bir e, organizma olduğunu düşünecek olursak da hani ölüm ya da bitiş bir yaşlanmanın sonucu değil yani yaşlanmaya devam etmenin bir imkansızlığı gibi de e, değerlendirilebilir. E, aslında bu bağlamda da az önce bahsettiğim noktadan birine gidiyoruz. Burada da telomer. E, telomerler e, genetik e, genomumuzun ucuna yerleşen ve her bölünmeyle Mitoz ve mayoz bölümler oluyor biliyorsunuz. Ee, kısalan ve belli bir yerden sonra da o kısalmanın e, devam edemesi durumunda da e, ölüm sinyalleri yollarak B53 gibi e, hücreyi yaşlandırıp ölüme götüren bir e, süreç e, bu telomer aktivitesi. İşte bu bir skalada bir tarafta yaşlık, yaşlanma ölüm koyabiliriz. Bir tarafta da ölümsüzlük ve e, tıbbi açıdan düşünce kuruluş bir kanseri koyabiliriz bakıldığı zaman bir tarafta normal fizyolojik süreç telomerlerin kısalması ve yaşlık ölümle sonuçlanırken bir tarafta da e, kanser hücrelerindeki mekanizma ile telomeraz aktivitesi telomeraz dediğimiz enzim de o telomerlerin kısalmasını engelleyen bir enzim oluyor ve bu şekilde hücre ölümsüz hale geliyor ve aslında hani, tıbbi açıdan da bir kanserleşme dediğimiz süreçte de olabiliyor bu skolada e, şimdi bir psikiyatri, geriatri psikiyatri poliklinin açısından bakıldığı zaman da e, yaş 60 yaş üzeri nüfusta e, yaklaşık %15-20 arasında bir e, bozuklukların olduğunu görüyoruz. En sık olanlar demans ve depresyon e, elbette ve her 5-5,5 yılda bir de sayı 2'ye kaplanıyor. Yaşlık depresyonu gelince e, aslında depresyon tanımından çok da farklı bir şey değil. Ee, sadece iki tane başlığı var burada önemli olan bir tanesi. İlk kez yaşlılık döneminde ortaya çıkan tip yani 65 üstü de diyebiliriz. Diğeri de erken yaşlarda başlayıp yani erişkin yaşlarda başlayıp e, sık tekrarlama paterni olan tipe bunları niye önemlidir birazdan konuşacağız. Kısaca bir hatırlatayım istiyorum yani dep majör depresif bozukluk nedir e, bakınca iki haftalık bir dönem süresince bir çökkün depresif bir duygu durum ve ilgi istek kaybı olmak koşuluyla en azından bir tanesi olmak koşuluyla e, e, kilo vermeye çalışırken işte çok ki, vermeye çalışmazken kilo verme ya da tersi kilo alma Uykusuzluk ya da aşırı uyuma hali, e, psikomotor aktivite dediğimiz e, bir da bir yavaşlama ya da tam tersi bir ajitasyon, bir ekstasyon de olabilir. E, neredeyse her gün bir bitkinlik hali ki bunu enerji de görür e, ve e, her gün değersizlik düşüncesi ya da aşırı ve uygun olmayan suçluluk duyguları da ekleniyorsa. E, dikkati ve konsantrasyonu toparlamakta yoğunlaştırmada zorlanıyorsa e, ve tekrarlayıcı suisidar düşünce tasarımlar ya da girişimler de varsa e, ve bu, bu saydığım baştaki depresif duygudurum ve anhedin den biri en azından olmakla beraber beş tane kriter karşılıyorsa buna depresyon diyoruz. E, burada yani en azından geriatrik popülasyonu düşünecek olursak e, ve Tedavi belki vakit kalırsa biraz konuşuruz. Hem belli zorlukları var ve tekrarlama olasılığı da oldukça da fazla olabiliyor yaşla beraber. Ee, i̇kinci e, atan geçirmesi, remisyon sonrası yüzde ve üçüncü atan gelmesi de bazen yüzde bulabiliyor olasılık olarak. Ee, Remis remisyon tekrarlama demek değil mi? Yani tekrar. E, e, e, yani remisyon çekki şey, tablonun gerilemesi. E, Reküren durum aslında tekrarlama demek. Evet. Orada. Ee, yani şöyle anlıyorum değil mi? Pardon yine sözünü kestim ama şimdi yaşlandıkça belli şeyler oluyor. Mesela işte eskisi kadar hızlı koşamaz oluyoruz, yakın gözlüğü hı. kullanmak zorunda kalıyoruz filan falan. Bunların yanı sıra bir de e, istatistiki olarak önemli olan bir e, grupta nüfusun içindeki yaşlılarda depresyon belirtileri görülüyordu anlıyorum. yani yaşlılığın istediği şeylerden birisi bazı insanlar evet. için depresyon mu oluyor? Ee, buna tip, yani tipik bir depresyon tanısı koymak zor ama genelle bakıldığı zaman eşik altı depresif durumlar dediğimiz <gülüyor> gibi yani bu dediğiniz önemli birazdan da bahsedeceğim özellikle yaşla beraber çeşitli tıbbi durumların tıbbi rahatsızlıkların da eklenmesi belli bir kısıtlanma belli bir yalnızlaşma vesaireyle beraber ee, depresif temalı e, düşünce içeriğinin ya da altı depresyon tanımlarında oldukça sık olduğunu görüyoruz. Diğer genel nüfusa bakacak olursak da e, fazlalaşıyor. Ve yaşla beraber e, hem depres hem de intihar girişimleri de e, artabiliyor. Gibi birazdan bahsedeceğiz. Tamam, peki. Devam. Ee, şimdi Bakınca hasta ait faktörler de e, devreye giriyor. Burada ailede bir duygu, durum, bozukluğunun varlığı, yokluğu ya da işte eş, daha önceden var olan depresif durumlar, eş tanılı durumlar ki bizim açımızdan da anksiyete bozuklukları da burada önemli. Çeşitli maddi kötüye kullanımları ya da işte tiroid bozukluğu gibi diğer tıbbi durumların varlığı ya da hastalığın kendisine ait faktörler de var. Önceki depresif dönemler, e, bu depresif dönemlerin şiddeti, ya da tedavi ile rezidüel dediğimiz ya da kırıntı düzeyinde kalan yine depresifiyetler, tam tedavi edilememiş durumlar, e, yaşın, yaşla beraber daha sonra ortaya çıkan depresyonlar ve bazen bazı durumlarda olan mevsimsel duygudur, bozukluklarında varlığı. E, bu tekrarlama olasılığını, az önce bahsettiğimiz reküren durumlarının ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor ki yaşla beraber bu olasılıkların daha da artacağını düşünürsek e, bu durum daha da önem arz etmekte. Peki ee, arada bir pardon bir ufak soru sorabilir miyim? Yani tabii. bu faktörlere e, COVID-19 gibi şeyleri de ekleyebilir miyiz <gülüyor> ekstradan? Şüphesiz e, yani COVID-19'un getirdiği de bir e, hem bu tıbbi durumlarda ağırlaşmalar hem izolasyonlar çok önemli ve e, oldukça e, belirgin bir e, etki yarattı elbette COVID'de. Ki şimdi e, bir... İleri analizini yaptığımız bir çalışma da var. Covid-19'daki beden belirtileri üzerine ağrı özellikle e, olan belirtilerde. Yani yaygın kaygı bozukluğuyla tedavi edilmiş depresyon hastaları arasında bir yere oturuyor beden belirtileri. Sadece beden Hı. belirtileriyle gelen yaşlılarda yaptığımız Hı. bir çalışmayla arttığında bizim. E, bunun arttığını gözlemledik gerçekten. Hı. Şimdi e, güven beyin e, ağrı e, Epizod e, programları bittiğini söylemişti hatırlıyorum ben şeyde ama e, bitmediğini burada da bir kere daha göstermiş <gülüyor> olacağım e, ağrı önemli bir şey çünkü yaşlı depresyonda e, yani bizim somatik semptomlar dediğimizde buna en sık olan birisi ağrı e, ya da tıbbi olarak açıklanmak açıklamakta zorlanan yakımlar ya da işte e, daha gizli e, semptomlar dediğimiz e, tanı koymakta zorlanılan durumlar oldukça fazla. E, şimdi çok istatistiklere de tabii e, boğmak da istemiyorum e, ama genel tıbbi duruma bağlı bozulma depresif durumları arttırabiliyor. Depresif bir duygu durum ya da majör depresyon yaşlıkta görülen tıbbi durumu da araştırabiliyor. Az önce de bahsettiğim gibi bir intihar e, olasılığında bir artış, bilissel yakındaki demansa giden süreçte de bir e, artma e, olur da oluyor. Bu eş tanılarla tanı e, biraz da zorlanıyor. 65 yaş yüzyumdaki prevalans yüzde %20'ye kadar yani genel yaşlı popülasyon diye düşünecek olursak bu depresif desen oldukça önem arz etmekte tabii her 5 ya da 4 kişiden birinin yatan alıyor ya da depresif semptomlar verdiğini biliyoruz. Şimdi tabii hem e, duygu durum, hem davranışsal, e, hem e, diğer alanlarda da e, depresyon oldukça bir etki gösteriyor Beyinde ne oluyor o baktığımızda? Şimdi ilk olarak bir orbitofrontal korteks ki bizim karar verme, seçim yapma, e, duygusal uyanları seçici olarak işlemesi de görev aldığını bildiğimiz beynin ön bölgesindeki alanlardan biri oluyor bu. Burada hem hacim azalması, kan kanlanmasında bir azalma olduğunu görüyoruz. Bunun yanında yine mekansal olarak planlama ve çalışma beliği dediğimiz work memory fonksiyonları için önemli bir alan olan singular ki anterior bunun ön bölümü anterior singular gyrus'ta da yine bir hacim azalması, metabolizmada bir azalma olduğunu biliyoruz. Yine onun yakınındaki bir bölge, dorsal lateral prefrontal korteks dediğimizde bilişsel ve duygusal işlemlemenin e, de e, görev alan çalışma belirliği, planlama ve yanıt izleme, e, yani yine dikkat ve konsantrasyonla alakalı yine önemli bölgelerden biri olan ala e, bölgede de yine mikro mimaride farklılıklar, yine azalmış hacim e, görüyoruz. Ve dördüncü olarak da önemli bir alan tabi hipokampus'ta da e, öğrenme hatırlamayla alakalı bir alan biliyorsunuz. E, Hacım azalması e, ve bilgisayar gerileme de bunu görüyoruz. E, hatta antidepresan yani etkin bir antidepresan tedaviyle bu hacimlerin belli bir süre sonra arttığı normalden de biraz daha fazlalaştığı da bilini, biliniyor. Bu, bu demek değil tabi antidepresan tedaviyle daha iyi bir e, bilissel ya da bir bellek hafızası, e, berlek e, fonksiyonu yaratılıyor. Bu muhtemelen biraz kompansasyon gerektiren yani e, o gerilemeninle beraber o bir tekrar e, kazanmak için e, getirilen bir mekanizma e, gibi. Ee, şöyle bakacak şimdi soracaktım. Peki şunu söyleyecektim şimdi mesela ne bileyim bundan yüz sene önce belki elli yaşına gelen bir kişi artık yaşlandı çekilsin köşesine otursun diye düşünülüyordu. Bugün elli yaş işte hani geçmişin altmış yaşı gibi ya da yetmiş yaşı gibi görülüyor falan. Yani bir yandan bedenimiz yıprandıkça zaman içinde işte nasıl kolay yürüyemez oluyorsak ya da ne okuyamaz oluyorsak gözlüksüz olarak ruh sağlığımız da bununla el ele bir şekilde işte bir takım dalgalanmalar gösteriyor. Öte yandan bunun böyle bedensel bir temeli varsa bu bedensel temel aynı mı kalıyor acaba? Yani 100 sene önceki 50 yaşındaki insanla bugünkü 50 yaşındaki insanın bedensel açıdan belki daha iyi beslenme ve egzersiz yapıyor olmanın getirdiği bir Avantaj mı var bugünün 50 yaşındaki insanlara? Dolayısıyla bu yaşlılık depresyonu da dahil olmak üzere bu tür belirtiler e, giderek daha ileriki yaşlarda mı görülür hale geliyor eskiye nazara? Hı hı. Evet yani ortalama yaşam beklentisi arttıkça... E... Öyle belli sorunlarla karşılaşma olasılığımız da artıyor elbette. Ama tabii yaşamın getirdiği bazı artı özelliklerde bunların ortaya çıkmasını vesairesinde elbette etkiliyor. Ama bence yine burada bir stigmada şöyle söz konusu ya da gözden kaçma, tanıdan uzaklaşma açısından da makbul yaşlı tanıma. Hani köşesinde oturan, sakin, sessiz, o tatlı figür de oldukça yaygın olduğu için en azından bizim toplumumuzda da bazı semptomların, göze batmasını, hatırlanmasını ya da işte bir şikayet olarak dile getirilmesini zorlaştıran bir şey. Ki bu semptomlar aslında bizim burada da odaklandığımız amikdala ve olağan durum şebekesi üzerine çalışıyoruz. Demans'ın başlangıcındaki yani MCI'den bir hafif bozukluk evresiyle de aslında çok... Örüntü kurulabilen bir durum depresif bozuklukların. Çünkü bilgisayar aktivitede de ikisinde çok ortak gerilemeler yaşanıyor. Yani kliniğe gelmemek de aslında tanımda gecikmesi demek aslında. Evet, ee, evet, sonuna da doğru geliyoruz. Son derece hı. önemli ve heyecan verici yani bir konu ama herhalde bir keresinde bitirmek zor olacak yarım saat içinde evet herhalde belki gene sonrasında bir devam ederiz bir yine burada çalışma alanlarımızdan bir biri de belki onu bahsetmek isterim yani SuperAger'lar ki bu da bilim alanındaki en azından bu alanda heyecan veren bir ileriye dönük hem tedavilerde hem de tanıda bize ışık tutacak olan bir grup aslında SuperAger'lar süper yaşlı diye, diyebiliriz <gülüyor> 80 yaş üstü olup yine bu kognitif becerileri en az 3 dekat genç kişiler düzeyinde olan kişiler bunlarda daha az tavu birikimi ki belki daha sonrasında bir Alzheimer ile ilişkisine de değiniriz bu grupların daha az tavu birikimi oluyor daha fazla fon ekonoma nöronuna sahip bu kişiler ki pona kanon nöronları aslında bizim sosyal kopülasyon sosyal bilişte yani bir ötekiyle kurduğumuz ilişkide e, önemli, önemli aynı nöronlar aslında hani oradan hatır bilecek bir dinleyicilerde e, aynı zamanda entorinal korteks ki e, e, berlek fonksiyonları için çok önemli ve ki, Alzheimer için önemli bir e, alan bu. Burada daha fazla hacim artışı var bu kişilerde yaşıtlarına göre ve telomer uzunlukları daha fazla ki telemer'ı da bahsetmiştik. E, yıllık e, beyin hacim kayıpları da bu grupta e, normal şartlarda %2.24 iken bu grupta 1.06. Yani e, e, çok önemli ve heyecan verici bir grup. Yani ne oluyor da bu kişiler böyle bu nöroprotektif açıdan daha ayrıcalıklı bir yer duruyorlar. Bence bu hem depresyon hem de diğer nörodejeneratif hastalıklar açısından da heyecan verici, ışıklıcı bir grup olacak diyeyim. evet yani Her 80 yaşındaki insan birbirinin aynısı değil. Buradan bunu evet. anlıyoruz. Peki programı bitirirken o zaman bir de tersinden sorayım. Şimdi e, belli bir yaşı açtıktan sonra işte kendisini iyi hissetmeyen bir kişi ise dinleyenler arasında böyle birileri varsa mesela Hı. herhalde senin gibi e, geriyatrik e, depresyon konusunda uzman bir psikiyatriste görünmesini mi tavsiye edersin? E, yaşlı kategorisinde kendisini tanımlayan kişilere e, ne söyleyeceksin? Böylece bitirelim istersen. <gülüyor> teşekkürler. Elbette hani yaşa bağlı, yaşlanmaya bağlı belli bir kısıtlanmaların olması bir gerçek. Yani eski fonksiyonu, eski fonksiyonelliğe ulaşmak çok kolay bir şey değil. Ve kaldı ki biraz kişilik özellikleri de bu arada devreye girince bazı durumları başa çıkmakta, kabullenmekte zorlanılıyor. Ve bunlar da belli bir e, mutsuzluk kaynağı da ol olabiliyor. Yani bakıldığı zaman geçmişe göre ya da yakın zamana göre daha farklı hissede, daha işte çökkün hissede, hayatın akışında belli bir aksaklık sezmek ki burada bir kısa bir şey daha söylemek isterim. Ee, bakım verenlerin yani aile ya da illa aile olması da gerekmiyor burada. Bakım veren kişinin gözlemi de çok önemli. Ee, ve Bu gidişle, bu artık grupta biraz böyle farklı bir şey düşünüldü sezildiğinde bir inceleme yapmak, bir görüşme yapmak en azından ee, en makul olacaktır. Evet peki böylece bitirelim. E, bugün konuğumuz e, Magdeburg'dan Almanya'dan e, bağlanıyordu. Psikiyatrist ve psikoterapist Doktor Uğur Çıkırkçılı Otto von Gorike Üniversitesi Alman Nörodejeneratif Hastalıkları Merkezi'nde e, çalışıyor. E, bize yaşlılık ve yaşlılık depresyondan bahsetti. Bu konuya ileride de yeniden döneriz. Çok teşekkür ederiz Uğur. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sizi görmek üzeredi. İyi çalışmalar. Bu arada e, bu son dönemde açık şemsiye çok fazla e, sayıda konuk oldu galiba. Belki bir açık bilinç olarak da bir e, <gülüyor> sizi de konuk etmek isteriz. <gülüyor> tamam. Peki. Memnuniyetle. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.